İzahı İnsanın kalbindeki Allah'a karşı samimiyet, Allah'ın ve kulun sevgisini celb eder. Allah'a karşı samimiyetsizlik ise gazabı celb eder. İnsanlar gümüş ve altın madenleri gibi madenlerdir. Cahiliye devrinde hayırlı olanları fakih olmak şartıyla İslam'da da hayırlılardır. Ruhlar da toplu cemaatlerdir. Onlardan birbiriyle tanışanlar kaynaşırlar. Tanışmayanlar ayrılırlar. İzahı, iman, ahlak ve ibadette birbirlerine yakın olanlar birbirlerini severler. Yakın olmayanlar birbirlerini sevmezler. Evlenmek isteyen gençlere bazı tavsiyeler. Sizden biriniz bir kadınla evlenmek istediği zaman ona baksın. İzahı, evlenmek istediği kadının yüzüne ve eline üç kere iyice baksın. Evlenmek niyeti yoksa, güzel mi değil mi diye erkek ve kadınların birbirlerine bakmaları haramdır. Her iki taraftan evlenmek niyetiyle bakıldığı zaman birbirini tanıması şart değildir. Birbirini takip ederler, sorarlar. Evlenmek isteyen kadın ve erkek tenha bir yerde bulunamazlar.